Dinlediğiniz podcast bir apaçık radyo programıdır. Günaydın Cengiz, merhabalar. Merhaba, günaydın. Günaydın. Şimdi Gazze Soykırımından başlıyoruz ister istemez. Ondan önce yalnız bir bilgi vereyim. Dün geçtiniz mi bilmiyorum ama e, e, Türkiye'de pek çok e, e, makam sahibi, Trump'dan randevu bekliyor biliyorsunuz ama yani Türkiye bir makam Türkiye'li bir, bir makam sahibi Pazartesi günü Trump'la buluştu. Allah Allah. Biri... Hiç dikkat etmedik bunu. Evet atlamışız. Kim? Kim olabilir acaba? Dışişleri Bakanı mı? <gülüyor> Yok canım o seviye değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Ekümelik Patrick Bartoloméor. Bartoloméor evet atlamışız onu. 12 e, günlük bir Amerika Birleşik Devletleri seyahatine çıktı Pazartesi günü de e, ilk ayağının tozuyla e, Trump'la buluştu. Pek çok konu konuştular. E, bunlardan bir tanesi de Heybeliada Ruhban Okulu tabii ama yani hem Türkiye'de hem bölgedeki e, Hristiyan azınlıkların durumu e, da gündemdeydi. Ee, bunu bir buna mim koyalım yani böyle bir gelişme oldu şimdi e, Katar saldırısı sonrasında alelacele e, Katar hükümeti e, bir, e, bir bütün Müslüman ve e, yani ne kadar Müslüman ülke varsa Arap ve Müslüman ülke topladı bir acil bir toplantı yaptılar biliyorsunuz ve Bu İslam Konferansı örgütünün çatısı altında 57 hepsi oradaydı. En üst düzeyden oradalardı 57 ülke. Fakat tam da fare doğurdu derler ya. <gülüyor> evet biraz öyle oldu. Kınama kararı <gülüyor> verdiler yani. Evet yani hiçbir somut örnek Bir, bir bir edim, yaptırım falan hiçbir şeyden bahsetmediler. Üstüne üstlük Mısır bu son derece sulandırılmış ve aminima tabir edilen karara imza dahi atmadı. Çünkü büyük baskı altında biliyorsunuz ve Gazze'nin ahalisinin bir bölümünü yani Rafah sınır kapısını açması Ve dolayısıyla bu üretmesi ve kalıcı olarak bu üretmesi için büyük baskı var tabii şehze, Kahire üzerinde. Bakalım ne olacak. Fakat yani bu Müslüman dünyanın neyse öyle bir dünya varsa, tabii öyle bir dünya yok aslında. Yani münferit ülkeler var. Ama var diyelim şöyle bir birisi hesaplamış dünyadaki toprakların yüzde otuzunu neredeyse... ...kontrol ediyorlar... ...bu 57 ülke... ...2 milyar insan... ...Müslüman dünya... ...2 milyar insanın tepesindeler... ...yani dünyanın evet. da dörtte biri kadarı... yani ...evet tabi... ...100 bin uçakları var... ...ve helikopterleri var... ...100 bin... 100 bin. ...200 bin tankları var... ...ve... ve Ee, yani 22 bin kilometre karelik üstelik de çalınmış toprak üzerinde e, e, at oynatan e, 8 milyon e, ağırlıklı olarak e, dışarıdan gelen e, Yahudilerle baş edemiyorlar. Yani böyle <gülüyor> böyle bir acıklı durum var. Buna da bir mim, mim koyup devam edelim. Yani. Evet, evet. Yani Körfez ülkelerinden de yeni bir savunma paktı haberi vardı Halk TV'de gördüğümüz. İsrail saldırırsa altı ülke savaşa girecek diye. Bir... Ya işte sen niye saldırsın ki? de saldırın? Ya yer belli. Bu arada işte Gazze'de kıyamet kopuyor tabii. Evet, evet. Yani Gazze şehrinde, kentinde önlerine ne gelse yıkıyorlar ve artık yani uçak gemiye dayandı şöyle gelecek pazartesi bu Cenevre'de geleceğim oraya özel e, Filistin oturumu var Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun e, on sanki ondan önce orayı tamamen yok etmek üzere y yola çıkmışlar gibi bir intiba veriyor açıkçası Faşist hükümet İsrail'in oraya doğru gidiyor zaten yani işte insanları zorla herhalde Mısır'a gelen bilgiler çok tatsız tabii eğer Mısır sınır kapısını Rafah sınır kapısını açarsa en aşağı bir 500 bin kişinin oraya kaçacağı söyleniyor. Yani çünkü ölüyorlar yani öldürülüyorlar ee, ve e, karınları aç yani mecburen oraya gidecekler ve tabii o gidiş geri dönüşsüz her soykırımda olduğu gibi geri dönüşsüz bir e, gidiş olacak gibi gözüküyor. Bu yönde bir dolu e, duyum, haber, e, dedikodu falan var yani oraya doğru gidiyor iş herhalde. E, evet. Mısır bunu kabul etmediğini şu ana kadar tabii, hep tabii, söyledi. Evet. Hatta dün düşman dedi evet, İsrail'e. ilk defa başkan Sisi. Evet. Çünkü, çünkü Katar'dan Sisi. sonra Hamas'a yönelik bir operasyonu Mısır'da da yapacağına dair bir duyum aldığını açıkça ilan etti Mısır. Buna... Bunu savaş sebebi sayarım diyor. Gerçek yani bu, tabi bu tarz açıklamaları ne kadar e, ciddi almak lazım bilmiyorum ama diplomatik bir şey bile olsa sert bir açıklama e, yapmış oldu. Sınırı da açmıyor fakat hep şey akma geliyor bu tartışmalarda. Chris Hedges'in hani birkaç ay önce yazdığı bir makale vardı muhtemelen diyordu bütün bir Filistin halkı refah sınırına doğru sürülecek. Ardından evet. İsrail hiç bekle yani bir, bir, bir e, operasyonla o sınır duvarlarını havaya uçuran Bir şey yapıp insanları yaylım ateşi açtım mı mecburen kaçacaklar. Mısır'ın önünde bir ihtimal kalır ya o da yaylım ateşi açacak ya da evet. bırakacak girecekler diyordu. Yani, Galiba... bile... Ama yani o yaylım ateş karşılıklı o taramaya da gerek kalmadı. Çünkü insanlar artık o kadar bir çare ki orada. Evet. Açlıktan yani, dolayı tabii bir de. Evet, tabii, yani, havaya uçursalar gerçekten ya. duvarı. Yani ee, i̇ki tam duvar tam var tam ama tam yani oraya tam bir tam şey tam yapsa tam. çok. Oraya, oraya, oraya doğru yani. gidiyor iş işte, tabi. Şimdi bu ee, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu işte ay başında başladı malum. sekreteri çalışıyor ama esas e, devlet ve hükümet başkanları toplantısı Pazartesi başlıyor. Ve dediğim gibi Filistin e, özel oturumu da Cenevre'ye alındı ama sadece o alındı yani bütün Genel Kurul değil. E, bu e, ikinci defa oluyor e, ve de yani Birleşmiş Milletler Kuruluşu'nun 80. yıl dönümü münasebetiyle oluyor. E, Amerika Birleşik Devletleri ikinci kez e, altına imza attığı anlaşmanın yani BM şartının e, merkez anlaşmasının 11 ve 12. maddelerini ihlal ediyor. Evet, ev, ev sahibi adı altında kötüye kullanıyor bütün bu hukuki şeyi yani. Evet, evet Headquarters Agreement bunun adı. Yani zaten başka türlüsünü düşünmek mümkün değil. 1947 tarihli tam yani soğuk savaşın artık tavana vurduğu bir dönem. Yani ilk başlangıcı ama yani çok gergin bir dönem. Öyle bir dönemde so Sovyet Sovyetler Birliği'ni hem Birleşmiş Milletlere dahil edip hem sen öyle elini kolunu sallayarak New York'a gelemezsin demek mümkün olmadığı için zaten yani zorluyorlar tabii Stalin'i o zaman ister istemez diğer Batılılar savaşı kazanan Batılılar dolayısıyla böyle bir anlaşma yapılıyor anlaşmanın işte 11-12. maddesi. İlişkiler ikili ilişkiler tabii ne olursa olsun ve ülkeler kim tarafından yönetilirse yönetilsin bütün Birleşmiş Milletler ülkelerinin faaliyetlerine ülkelerin BM faaliyetlerine özgürce katılım hakkını güvence altına alıyor. Bunu iki, işte ikinci defa deliyor bir kere daha yaptı. Ee, ve e, bu seferde e, yani Hamas'ı falan değil tabii Hamas'tan zaten bahseden yok da bu Filistin Devlet Başkanı yani Mahmud Abbas ve diğer üst düzey Filistinlilerin giriş vizelerini ulusal güvenlik gerekçesiyle reddetti. Ulusal ge güvenlik gerekçesi de şu nedeni de Filistin Devleti'nin tanınmasına destek <gülüyor> yani o, o toplantı onunla alakalı zaten biliyorsunuz işte Fransa. Hepsi dökülüyor yavaş yavaş. Herhalde Britanya'da tanıyacak. Öyle gözüküyor. Malta kimseyi beklemeden geçen hafta sonunda tanıdı zaten. Belçika herhalde tanıyacak. Ve diğer galiba Finlandiya'da tan tanıyacak. Yani çorap söküyor gibi gidecek ve sonunda herhalde bu yani dünya yıkılsa yıkılsa Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında tabii dünya yıkılsa Gazze yıkılsa dünyada bir tane Filistinli dahi kalmasa İsrail'i savunmaya hazır olan işte Çek Cumhuriyeti falan gibi ülkeler kalacak herhalde Filistin devletini tanımayan ama tabii tartışma çok daha geniş çünkü Pek çok e, yorumcu, gözlemci, ilmi siyasetçi yani şuna dikkat çekiyor. Yani tanıdık tamam tanınıyor. E sonra ne olacak? Ne yapıyorsunuz ki işte bu Doha toplantısı gibi yani. Yani tamam toplandınız 57 ülke bütün e, misli, is, İslam dünyası toplandı e, ve aldığınız karar. ne Yani be, bu Batı için de geçerli. Yani siz silah satışlarını ve diğer maddelerin oraya İsrail'e verilmesini bedava veren de var. Satan da var. Bunun, bunun önüne geçebilecek misiniz? Geçemeyecek misiniz? Mesele bu. Yani bir siyasi bir çözüm, diplomatik çözüm yolunda bir adım atılacak mı? Hiç öyle gözükmüyor. Gözükmüyor. İsviçre'deki... Ama, ama yani hiç yoktan da iyidir. Evet. Tabii biz diğer taraftan Aynen onu abartmam söyleyecektim. Abartmamak lazım. Yani gene de ya yani önemli e, Filistin'in tanınması çünkü o bir demoklesin kılıcı gibi İsrail'in tepesinde yani e, bundan sonra ila nihaye sallanmaya devam edecek yani çünkü e, İsrail'in hedefi artık açık ve net Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte e, bütün o e, yani Batı Şeria ve Gazze'yi e, almak, fethetmek e, ve işte orada mümkün olduğu kadar az Filistinli'yi yani işte Oral'ı barındırmak ve oralara hakim olmak. Yani bir, bir hesap bu ortada işte. <gülüyor> ha, hatta İsrail'le de sınırlı değil biliyorsunuz. Suriye'nin güneyi efendim Lübnan'ın güneyi tam bir orta çağdaki krayna yani uç boyları politikası izliyor. Yani sınır ötesini E, sağlama alıyor Güvene, e, güvenlik, güvenlikli bölge haline evet Lübnan U Suriye tabii, İran tabii. Yani ama L Türkiye'de L aynı şeyi L yapıyor tabi bu arada unutmayın yani o güneş sınırlarında Irak ve Suriye'de yani o yüzden yani bu çok klasik bir taktiktir Ukrayna e, e, taktik. bir de, bir de tabi ekstradan bir, endişe verici bir şey daha var yani ben, en azından ben böyle değerlendirdim 16 ülkeden de küresel sumut filosuna onun güvenliği için ortak bir çağrıda da bulundular. Yani aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülkenin dışişleri bakanları Gazze'ye yardım, sadece yardım ilaç, yiyecek ulaştırmaya amaçlayan filoya karşı her türlü yasa dışı veya şiddet içeren eylemlerden kaçınılması ve Yine uluslararası bir, yani, yani. İsrail e, dronları saldırdı diyelim ne yapacaklar? İşte evet. Ben de onu yani kaçacak yani. yer yok. Hayır ne yapacaklar yani o dronlara ateş mi Açacaklar. Yani dolayısıyla İsrail'le Doğrudan çatışmaya mı giriyor hazırlar mı falan yani çünkü şu gelmek üzere yani Yunanistan karası şu sırada. E de, Tabi dediğim... biliyorsunuz Sumut filosunda 5 tane Türkiye'den milletvekili binecekti son saniyede e, gizemli bir şekilde engellendiler. Mesela <gülüyor> bunu, bunun gerekçesi soruluyor bu özellikle e, partinin ismini gelecek partisi milletvekili bir video paylaşmıştı bir el son anda dokundu diyor. <gülüyor> e, bu, bu, çünkü, bu, evet, e, bunun nedenini merak ediyoruz çünkü eğer bir istihbarat aldıysanız bizim hayatımız Tunuslu, işte İspanyol, İtalyan insanlarından daha değerli değildir e, dedi. Önemli bir açıklamaydı. Ölüye yakın ülkeden de katılım var. Yani aslında büyükçe bir... Tabii milletvekilleri var. Evet. AB parlamentosundan var. Başka ülkelerin milletvekilleri tabii. var. Ünlüler var. Ama Oyuncular tabii var. Gene de çok kritik bir şey olduğunu da vallahi e, bakalım yani e, e, vurur yani hiç dünya vurulmadı evet, yani evet, Amerika'yı tamamen arkasına almış vaziyette tamamen yani Amerika şeyin kölesi vaziyette şu sırada yani İsrail'in Kölesi Amerika Birleşik Devletleri ve böyle de sürecek yani hiç. Tabii hep yani. şunu hatırlatıyorlar. 2008 yılında ilk e, filo yani filo değil de ilk tekne bu şekilde ablukayı kırmak için yola çıkıp o varmış sahillere. O günden evet. beri İsrail evet. bu hatayı bir kez yaptım. Evet. Bir daha da olmasın. 2010'da evet. işte Mavi Marmara. Mavi Marmara ölümlü. Tabii tabii. Olan, 10 kişinin olan, öldüğü, öldüğü. Evet öldüğü. o sert müdahale sayesinde bir... 15 yıl neredeyse sessizlik oldu. Yani böyle abi bir abi, filo abi, çıkmadı. Abi. Aslında işe yaradı yani bu şiddet İsrail'in Ve etsin. uluslararası abi, sularda abi. tamamen uluslararası evet. hukuku yerle bir eden uluslararası <gülüyor> sularda bir <gülüyor> hukuku bilaleydi. evet. evet. Şimdi üç kere bundan önce tekne gitti. Bunlara silahla müdahale etmedi. Sadece gözaltına alıp bıraktı. E sürekli olarak devam ediyor. Şimdi daha büyüğü geliyor. Greta Thunberg yola çıkarken şey dedi. Şimdi bütün bu gemileri 60'ını birden herkesi gözaltına alınırlarsa ne olacak? Daha büyük geleceğiz dedi ki bu anlaşılan Tabii mümkün. Daha çok devletin e, yani ben ben iyi ben bir ben yöntem ben. olmaya başladı. Hem barışçıl hem Elbet. İsrail zorası. Dolayısıyla bunun bir daha olmaması için kötü bir sonuç yani sert bir müdahalede de bulunabilir. Kimse de yapmaz diyemiyor şu an canım gözü kara umuru değil ya. Umuru değil. <gülüyor> Zaten yani unutmayın sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne de bir bitmiyor destek. Bütün Batı Avrupa o lafazanlıklarına rağmen İsrail'in arkasında sonuna kadar yani bütün derken işte hepsi, hepsi o tenzih etmek lazım artık. İspanya ...Efendim İrlanda, Slovenya, e, Norveç gibi ülkeleri tenzih ederek söylemek lazım ama geri kalanı e, İsrail'in arkasında yani. İsrail'in güvenliği bu politikanın da adı. İsrail'in güvenliği. İşte yani güvenliği bitmez ki Şimdi yani. Şimdi bu, bu münvalde bu geçen e, hafta değil ondan önceki hafta bahsettiğimiz bu Gazze Mahkemesi toplandı biliyorsunuz. Verdiniz mi bilmiyorum. Evet, veremedik, veremedik, veremedik. Jeremy, Jeremy Corbyn'in. Evet. Jeremy Corbyn ve diğerleri. Yani e, tanıklar, tanıklıklar dinlendi tabii. E, e, Foreign Office'ten yani İngiliz Dışişleri Bakanlığı'ndan istifa eden bir e, diplomat e, yani ...bakanlıkta nasıl İsrail yanlısı bir terör estirildiğini anlattı. Bu Britanya'nın F-35 savaş uçağındaki rolünden uzun uzun bahsedildi. 75 tane Britanyalı şirket program için parça sağlıyor ve krallık %15'ini üretiyor yani. Az buz değil... Ve hiçbir şekilde İsrail'e bu ihracatın durdurulmasını istemiyorlar tabii yani oradan para kazanıyor herkes yani ee, işte bu bahsettik biliyorsunuz bu Albanyzenin soykırım ekonomisi veya evet. raporunda bütün bunlar var yani bütün dünya İsrail ve Rusya tabii onu da unutmamak lazım ee, Rusya üzerinden paraya para demiyor yani. bir bilgi daha vardı mahkemede İsrail askerlerini eğitmeye devam ediyor İngiltere ve özellikle de bu Kıbrıs'taki yani bağımsızlıktan sonra 61'den sonra muhafaza ettiği Akrotiri'deki hava üssünü sürekli kullanıyor İsrail'e yardım etmek için Yani e, bitmez tükenmez bir e, İsrail e, muhibliği e, söz konusu e, Büyük Britanya'da. E, ama e, yani işte halkta yani sivil toplumda o işte, y nümaişlerle yürüyüşlerle e, ellerinden geleni yapıyorlar. Bu arada e, bu yürüyüşlerde tutuklananlar arasında mahkemeye sevk edilenler biz masumuz savunması yaptılar dün. Yani sizin terör yasanız bize <gülüyor> geçmez demeye getirdiler. Yani. Bunların arasında bu tutuklananların arasında bir Osmanlı tarihçisi de var. Bu Adı, adı şimdi aklıma gelmiyor. Adını söylemeye de gerek yok zaten. O da tutuklandı. Ve Britanya ile bitirmeden önce bir bilgi daha vereyim. Bu David Lemme diye bir adam var biliyorsunuz. Dışişleri Dışişleri Bakanı, evet. Dışişleri Bakanı, evet. Ha. Onlar bir kendi heyetlerine kurmuşlar bir, bir araştırma heyeti kimse işte içinde yani bakanlık e, e, dahilinde e, ve Gazze'de cereya nedeninin soykırım olmadığına karar vermişler. Evet bu son derece iyi, ya <gülüyor> olabilecek yani, en tuhaf durum yani. Durum, yani evet. Çok çalışmış ama <gülüyor> yani. Birleşmiş çok Milletler çalıştım. Komisyonu da senle konuştuğumuz bir şey. BBC'de bugün de var. Esas esas haber o tabii. O yani esas o çok o. önemli yani... bulduk biz de birazcık değindik sabah. Aslında yani bir Birleşmiş Milletler'in tayin ettiği bir komisyon ama Birleşmiş Milletler memuru değil onlar. bağımsız bir komisyon ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki Durumu sürekli inceleyen olan yani inceleyen kalıcı bir komisyon bu. Onun baş bir dolu uzman var içerisinde başkan da Nevi Pilay Hindistanlı. Onlar ilk defa Salı günü dün işte BBC'de okuduğun haberde o zaten ilk defa İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını. E, açıkladılar, söylediler. Yani, yani ama, a, ama ama Hamas uzantısıymış bu uzmanlar. <gülüyor> <gülüyor> tabii. Canım. Evet, öyle yani, İsrail dışişleri yani bu, bakanlığı sözcüsü açık olarak tabii. böyle söyledi. Üç uzmanı Birleşmiş evet. Milletler Komisyonundaki evet. Hamas uzantısı demiş. Örgütün evet. yalanlarına inandıklarını da söyledi. Evet. Şimdi e, yalnız bu işte İsrail'in kuruluşundan bu yana hatta daha öncesinden bu yana. Dünya kamuoyunu yönlendirmek, sürekli yalan söylemek, e, o elindeki bütün imkanları tabii başta para olmak üzere, sonuna kadar kullanıp yani kamuoylarını şekillendirmek üzere e, düşündüğü ve hayata geçirdiği bu hasbara denilen politikanın iflasını e, yaşıyoruz bugünlerde. Artık yani bu soykırım e, lafı, ...herkesin ağzında, bitti yani. Yani bunun geri dönüşü yok. O baş katil olan o herif dahi, Netanyahu dahi çok zor durumdayız. Kimse bizim söylediklerimize artık inanmıyor. Yapayalnız kaldık diye bir açıklama yaptı dün daha Knesset'te. Dolayısıyla yani o, o, o, o, o borun pazarı geçti. Yani o, o yapıştı kaldı yani soykırıma uğramış bir halkın soykırımcı olması gerçeği maalesef yani, yani bir halk bir, bir değil aslında tabi devlet İsrail devleti demek sanki daha çünkü şeyler no, çünkü dünya, değil, dünya Yahudileri yani Amerika'da hayır, falan, hayır, antisyonist hayır, bir, şey. bir mücadele veriyorlar yüzde seksen beşi destekliyor hayır, ee, bin, hiç ölçü yüzde seksen beş son rapor var yüzde seksen beş seviyesinde İsrail ahalisi Tamam, evet. tamama Yahudiler dendiğinde şimdi sadece İsrailli kastetmiyoruz. O yüzden dünyada büyük bir antisiyonist Yahudilerin Aa, mücadelesi başka, de var. Canım, o başka. Ooo zaten en çok sesi on, çıkan onlar ama. Onlar evet, on, başını çekiyorlar. Şey, o yüzden bu, bunu bu şekilde söylediğimizde Yahudiler soykırım yapıyor dediğimizde yanlış bir şey söylemiş oluyoruz diye düzeltmek için canım, bir şey bizler, yaptım. Ya, Yahudiler, canım, Yahudiler yapıyor tabi soykırımı da e, yani e, Yahudilerin a yaptığı Sinistler Yahudiler soykırıma... sadece Yahudi de değil biliyorsunuz Trump a falan övünüyor ben sinistim diyor. E y Yahudilerin yaptığı soykırıma karşı çıkanlar arasında da önemli Yahudiler var demek lazım o kadar. Hı hı. Onun dışında yoksa Yahudiler soykırımı tabi Yahudiler yapıyor. <gülüyor> yani hepsi değil ama yani orada ve halk özellikle o hükümeti şu sırada İsrail'i yöneten hükümeti seçen halkın azı yani kahir ekseriyeti eski tabiriyle. Ee, olup bitene razı ve devam edin diyor. Ee, yani doğru, bu, bu, bu, bu görülmüş bir şey değil yani Yani bir şeyde bir, bir ya yani biliyorsunuz sinemaskop izliyor, izlemiyorlarmış zaten izlemiyorlarmış, hiç kimse bakmıyormuş yani umurları değil. Yani insanlar ölüyor orada bilmem ne. Dans ediyorlar ya sokaklarda. Evet, burada tabii medyanın da çok büyük bir olmaz rolü. Olmaz olur mu? Olduğunu söylemek lazım. Özellikle de dalga geçiyorlar ve eğleniyorlar Abi, yani. Dans Bunu ediyorlar. Sınırda parti yapıyorlar. Yani. Evet, son olarak da Türkiye'ye gelelim. Bu e, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hukuk İşlerinden Sorumlu Mehmet Uçumun bir açıklaması var. Önemli bu. Tür bu Türkiye'de işte o süreç neyse aldı. E, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısını atfen Abdullah Öcalan'ın e, bunun önemli bir e, dönüm noktası olduğunu söylüyor ve. Onun okuması, dolayısıyla sarayın okumasını veriyor. Bu önemli çünkü yani hükümetin, iktidarın, sarayın neyse Abdullah Öcalan'ın söylediklerinden ne anladığını iyi anlatıyor. Bir tanesi bu statü taleplerinden tamamen vazgeçiyor Kürt siyasi hareketi. Bu çağrıyla diyor Mehmet Uçum. Devlet ile toplumun bütünleşmesine çağrıda bulunuyor diyor. Tek devlet, tek ulus yaklaşımını yeğliyor, onu öne çıkarıyor diyor. Ve siyaseti tek meşru yol olarak benimsediğini söylüyor. Ve bu çağrının sadece PKK'nin değil Suriye ve Avrupa'daki unsurları da kapsadığını iddia ediyor. Yani bunu da bir kenara koyalım. Çünkü e, yani zaten o komisyonun e, çalışmalarının ne kertede olduğunu anlamak için Mehmet Uçum'un ne dediğini, <gülüyor> yani ne demediğini e, bilmek kafi zaten. Burada da bırakalım. E, 28 oldu. Evet, maalesef parça çalacak zamanımız kalmadı. Martha and the no way Kaçacak yer yok. Parçasını seçmiştik ama maalesef zaman kalmadı. Çünkü birazdan bir konuğumuz da olacak. Helena Maleno. Garzon'da Ranting evet, Ödülü sahibesi. Onunla bir mülakat gerçekleştireceğiz. Biraz Hadi önce, desenden önce Bülent çıkla da konuşmuştuk. Böyle evet. bir şey yapıyoruz. Onun için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dinlediğiniz podcast bir apaçık radyo programıdır.